Merhabalar. Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Öz Arslan. Ben Evrim Çok Söyler. Evrim Hanım bugün bizim konuğumuz. Kendisiyle devletlerin savunma alanlarındaki yolsuzlukla mücadele performanslarını gösteren bir endeks var. Onu konuşacağız. Evrim Hanım aslında bu endeksin Türkiye bölümünün hazırlanmasında birebir çalıştı. O yüzden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle bu endeksten bahsedelim bir. Bu endeks nedir? Daha önce nasıldı galiba vardı daha önce. Farklı bir formattaydı. Yani bu endeksi biz geçen sene de konuşmuştuk aslında sizinle. Bu seneki biraz daha farklı bir formatta. Önce endeksten bahsedelim. Çok kısa şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Yani Dünya çapında savunma sektörünü izleyen Birkaç belli başlı Hı -hı. sivil toplum kuruluşları var. Ee, bunlardan işte e, iki tanesi e, DICAF, Democratic Control of Armed Forces, e, bir diğeri Stockholm International Peace Research Institute. E, bunlar e, şimdiye kadar e, savunma e, alanını hani izlemek isteyen e, sivil toplum kuruluşlarının, yerel sivil toplum kuruluşlarının Hı -hı. kaynakları da oldu Hı -hı. bir anlamda. Bunlar da çeşitli şekillerde izlemeler gerçekleştiriyor. Bu indeks, bu indeksi yapan Uluslararası Şeffaflık Örgütünün İngiltere merkezli olan savunma ve güvenlik programı, savunma sektöründeki işte yolsuzlukla mücadele kapasitesini ölçen Hı -hı. çalışmalar yapıyor. Hı -hı. Bu indeksin, bu indeks bir ilk ama bunun bir öncülü vardı. Daha önce de tahmin ediyorum, herhalde ufak çalışmaları vardır. Hı -hı. Bunun öncülü de geçen sene yayınlanan Hı -hı. Hı -hı. aslında Open Government Index çalışmasından savunma alanında yararlanabilecek soruların değerlendirilmesiyle oluşmuştu. Aslında o değerlendirmenin de yani hani iyi bir e, giriş olduğu da bu indeksle de aslında ortaya çıkmış oldu. Yani Türkiye'nin yerine bakınca diğer e, ülkelerin yerlerine bakınca aşağı yukarı hani değişen şeyler var ama e, aşağı yukarı aynı olduğu Geçen görülüyor. Geçen seneki endeksi aslında yine e, e, Government Defend Index diye tanımlayabileceğimiz ismi aslında aynıydı galiba. O, yani ulusal savunma bütçelerinin e, şeffaflığı konusunda hı hı. bir indeksti. Ee, orada da yerimiz aşağı yukarı ortanın düşüğünde bir yerdeydi. Yine aslında benzer bir yerlerden söz ediyoruz. E, bu endekse baktığımızda aslında dünyanın yaklaşık %94'ünü kapsayan e, bir çalışma bu. Yani 1,6 trilyon tutarında bir <gülüyor> değeri. Tekabül ediyor 82 tane ülke incelenmiş ee, bu ülkelerde yani toplam incelenen ülkelerde dünyanın %94'üne karşılık geliyor. Türkiye'de bunlardan biri bu 82 ülkeden biri bu senede galiba yine geçen seneki gibi düşük ortaya neredeyse tekabül edebilecek bir yerdeyiz değil mi bu 6 tane? A'dan F'ye kadar düşük. Bantlarla hı hı. bu yani yolsuzluk riski düzeyleri sıralanmış durumda. En düşük düzey A işte en yüksek yolsuzluk riski taşıyan ülkeler F bandında. Hı hı. D bandında bir yığılma var Türkiye'nin de içinde bulunduğu. Hı hı. Bu D bandının toplamı tüm 82 ülkenin %36'sını oluşturmuş. Hı hı. Biraz da bu nedenle sanıyorum D bandını ikiye ayırmışlar. D artı D eksi diye hı hı. Türkiye maalesef D eksi de yer alıyor. Hı hı. Büyük bir şeyin e, kategorinin alt bandında da yer alıyoruz. Oldukça evet. alt bandında yer alıyoruz. Bu sonuçları da e, 77 tane işte çok m, m, hani detaylı e, bir takım e, sorularla varıldı. Bu e, bulunduğumuz ülkeleri bir in, in, inceleyelim aslında e, ben biraz da aslında endeksten e, bilgiler de vermek isterim e, hı hı. metodolojisine tam geçmeden önce e, en e, yani milli savunma e, devletlerin milli savunma alanındaki performanslarını inceleyen bu e, endekse göre Avustralya ve Almanya. Bu konuda daha az riskli olarak e, ülkeler olarak gözüküyor. Yani A az bandında, riskli ülkeler evet, onlar. Abandında yarananlar şey, onlar. Şey. E, en düşük ülkeler de şöyle belirleniyor aslında. 9 e, tane ülke var. İşte Cezayir, Angola, Kamerun, Kongo, Mısır, Eritre, Libya, Suriye ve Yemen. E, burada hani en temel e, şeffaf ve hesap verebilirliğe dair e, mekanizmaların dahi e, bulunmadığını görüyoruz. E, aslında şaşırtıcı bir şekilde Güney Amerika ve Doğu Avrupa ülkelerinin bir kısmında da bu daha e, hesap üst daha üst düzeyde. Yani evet. umduğumuzun daha üst düzeyinde. Yani risklerin daha az olduğunu görüyoruz. Evet. Bir takım şeylerin daha çok yayınlandığını Evet bu hesap verebirlik mekanizmaları da daha e, etkin, daha etkin çalışıyor. Evet. Bu yüzden onların bir miktar daha yani e, şaşırtıcı bir şekilde mesela Şili, Kolombiya, e, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti falan gibi ülkeler e, C bandına yer alıyor. Yani Hı -hı. bizden neredeyse iki band yukarıda yer alıyor. Şimdi bizim bulunduğumuz yere baktığımızda da şunu görüyoruz. E, Bangladeş, Belarus, Çin, Etiyopya. Gürcistan, Gana, ıı, Ürdün, Kazakistan, Malezya, Pakistan, Filistin. Rusya'da var şöyle. Rusya tabii Rus. ki büyük ülkelerden <gülüyor> Rusya'da var. Ruanda, Tanzanya ve... Çin ve Rusya şey e, Şey Türkiye. Çin ve Rusya. Evet. Birçok endekste e, boy gösteriyorlar. <gülüyor> bu tip endekslerde e, boy gösteriyorlar. E, Türkiye'nin komşuları bunlar. Türkiye bunlardan aynı kodakörü de aslında. E, bize bu ne söylüyor? Bu neyi anlatıyor biz bu endekste tam olarak neye tekabül ediyoruz? Yani aslında şey başlıklarına bakarsak endeksin başlıklarına bakarsak neleri incelediğine bakarsak bu endeksin politik anlamda riski inceliyor. Finansal anlamda personel... Çalışanlarla ilgili ve yapılan operasyonlarla, yani operasyon derken yani işleyiş, işleyiş hı -hı. anlamında ee, ve tedarik konularındaki riskleri inceliyor. Alım-satım ee, yani genel olarak aslında o büyük bölümü oluşturan hı -hı. E, savunma bütçelerinin gittiği silah ve işte e, diğer malzemelerin alım-satım. Aslına alım bakarsanız e, şey e, bu kamu harcamalı izleme platformunun e, çalışmaları e, yani bu Profesör Doktor Nurhan Yen yani liderliğinin üstlendiği ee, çalışmaları aslında e, alım satımdan ziyade daha çok e, personel giderlerine Hı -hı. personelin maaşı personelin e, ihtiyacı olan alım satım yani işte giysi Türkiye için şey. böyle ama genel dünya için Hı -hı. herhalde ben e, öyle bir şeyden bahsettim Hı -hı, Türkiye evet için evet. Yani, yani ama bu da şey hani Türkiye'nin böyle ilginç bir e, şeyi yani e, bunu e, nasıl diyeyim hani hesaplamadan bu e, hani verilerin yani tabi yayınlanmış verilerin ışığında bu hı hı. Hani hesaplanda ortaya çıktı ama personele dair giderlerin e, yani hani ordunun modernizasyonu için işte gerekli araç hı hı. gereç işte donanım şey e, ne denir yazılım gibi hı hı. şeylerden daha fazla... E, Bayağı daha fazla yer aldığını görüyoruz. Aslında bu Hı -hı. bizim bu endeksteki şey. değerlendirmemize baktığımızda en kuvvetli yanlarda olduğumuz biri, yerlerden biri galiba. Yani personelle ilgili bölüm Hı -hı. diğer bölümlerde diğer riskleri değerlendirdiğimizde daha az riskli kalıyor. Evet. Yani daha kuvvetli olduğumuz bir bölüm. Burada çünkü hani personele ödenen maaştan tutundan personelin... Yani terfisine ilişkin kuralların kural, belirli olması Hı -hı. işte daha objektif bir sistemin en azından kural bazında getirilmiş Hı -hı. olması gibi faktörler önemli gözüküyor. Galiba personelle ilgili zayıf daha zayıf olduğumuz kısım. İşte bu etik kodların belirlenmemiş olması, yeterince personelin eğitim almıyor olması yolsuzluk gibi hususlar. konusunda evet bu yolsuzlukla nasıl mücadelecek hani bu riskler nasıl? Yani doktrin bu konuda evet. belirlenmiş bir şey yok. Hani askeri yargıya göre yolsuzluk da işte hani suçlar arasında. Hı, hı. bunun hani suç olarak tanımlanmış yolsuzluk türleri de hani suç olarak ve dolayısıyla hı hı. işte hani işlenen yani Bunlar yani suçlar hani, e, ya adli suçları vardır bunların, şey adli cezaları vardır ya da işte Hı -hı. farklı disiplin cezaları vardır buna ilişkin hani bunlar e, belirli e, ama e, hani yolsuzluk temelinde yolsuzluk riskleri konusunda personelin eğitildiğine dair herhangi bir e, veri yok veriyor yani en zayıf olan kısmı burası. Hı. Şimdi e, rapordaki diğer zayıf olduğumuz kısımları konuşacağız e, Türkiye. Ye birçok endekste olduğu gibi yolsuzlukla ilgili mücadelede. Bu endekste de aslında düşük orta seviyelerinde yer alıyor. Yani birçok endekse e, baktığımızda onların bir ortalaması neredeyse hani genel kanı gibi böyle birbirini tekrar ediyor. Yani yolsuzlukla mücadele endeksinde de dört civarında yer alır. E, e, dörtlü notlar civarında yer alır. E, i̇şte burada da öyle yer alıyor. E, görüyoruz düşük orta. Geçen seneki yapılan raporda da böyle. E, Bilmiyorum makus e, talihi mi bu e, Türkiye'nin ama şimdi bunlar neden kaynaklanıyor e, Türkiye'nin bu zayıf performansı nedir e, biraz sonra konuşacağız şimdi bir müzik arası veriyoruz. Credence Clearwater Revival Midnight Special. You to the table You see the same old thing Ain't no food upon the table There's no fog up in the pan But you better not complain, boy You get in trouble with the man Let the midnight special Shine a light on me Let the midnight special Shine a light on me Let the midnight special tonight Midnight And I Merhabalar, ben Oya Öz Arslan. Şeffaf Günden programına devam ediyoruz. Konuğumuz Evrim Çok Söyler'le beraber bu savunma alanındaki devletlerin yolsuzlukla mücadele performansını in, inceleyen bir endeks var. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün, onu konuşuyoruz. Evrim, daha ilk bölümü deneymeyenler için ufak bir hatırlatma yapayım. Evrim Çok Söyler bu raporun hazırlanmasında Türkiye'den. Uzman olarak çalıştı. Daha sonra da bu rapor e, değişik kişilerin görüşlerine gitti ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayınlandı. Aslında yayınlanırken Türkiye hükümetinin e, onayına da e, sunuldu çünkü Türkiye birkaç yani ülkeden evet, birkaç hı hı. ülkeden biri yani az sayıdaki aslında ülkeden biri yani hükümetin görüp hani onayladığı demeyeyim de görüşlerine sunulduğu bu hı hı. açıdan oldukça daha objektif bir rapordan söz edebiliriz. Yani varsa görüşleri aslında o aşamada hı hı. belirtip. Bu evet, e... çok kontrol mekanizması e, raporun metodolojisinde işledi. Yani hı hı. her ülkede bir e, araştırmacı çalıştı. Ardından e, yine o ülkeler içinden hı hı. farklı farklı e, uzmanları danışıldı. Kendi yine görüşleri alındı. Eğer hani hı hı. o tartışma sonucunda e, puanı etkileyecek bir sonuç çıkıyorsa puan değiştirildi. Evet. E, daha sonra da işte hükümete gitti. Oldukça objektif Böyle. aslında hı hı. Bir değerlendirmeden hı hı. bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi e, Türkiye'nin e, buradaki yeri, bu endeksteki yeri Eksi D bandı yani geçen seneler düşük orta çıkmıştı. İşte yolsuzlukla mücadele endeksinde dörtlü notlar civarında seyrediyoruz. Türkiye'nin yeri böyle bir yerde. Yani e, oldukça e, listenin sonlarına doğru. E, burada Türkiye'nin e, bir değerlendirmesini yaparken biraz önce e, işte beş tane değerlendirme alanı bulunduğundan bahsettik. E, riskli alan e, incelendi. Siyasi risk, finansal risk e, Personel riski, operasyonel işleyiş riski ve daha çok alım satım tedariye ilişkin riskler, o ihale süreçlerini inceleyen riskler. Burada çalışanlar bölümü biraz daha yüksek çıktı diğer bölüme doğru. Yani oradaki riskimiz daha az gözüküyor. Ama riskli olduğumuz epeyce de böyle hani sıfırlar birler aldığımız oldukça yetersiz mekanizmalarımızın ya da hiç mekanizmamızın bulunmadığı bazı alanlar var. Hı hı. Biraz bunları konuşalım. Yani aslında e, bana şu hani politik e, anlamda riskler daha öncelikli geliyor hı hı. E, çünkü hani bu konudaki e, irade e, diğer alanların alanlardaki risklerin e, azaltılması için e, yani te, temel bir yermiş gibi geliyor. E, politik anlamda e, Türkiye'nin e, yani bazı artıları olmasına rağmen yani örneğin e, deyim mecliste bir milli savunma komisyonu var. Hı hı. E, milli savunma bütçesi e, toplu olarak işte onaya sunuluyor. Hı hı. E, ama e, yani çeşitli kaynaklar işte milli savunma bakanının kendisi zamanında e, söylüyor ki hani, bu hani, savunma bütçesi e, bu işte politikacıların önüne geliyor ve hani, onaylanıyor. Onayla ...çok da tartışılmıyor. Yani tartışıldığı... ...durumlar yani istisna... ...olduğu söyleniyor. Hatta Millet Savunma Komisyonu'nun... ...çalışmasıyla ilgili de... ...bir takım ifadeler var. Mesela kayıtlarının... ...olmadığı yani kayıtlarına... ...ulaşılamayacağı kayıtları... Yani şöyle... ...eğer komisyon kendisi isterse kayıt... ...tutulmasını... ...yani yazılı hı hı. olarak kayıt tutulmasını... Karar alıp hani ona göre Aha. çalışabiliyor ama e, yani mevcut durumda hani zorunlu değil, zorunlu değil. Evet Hı -hı. bu. Ee, bir de galiba şöyle bir şey var. Hani e, meclise geliyor ama ve bütçe kalemi olarak da değerlendiriyor ama böyle çok genel bir şekilde bir hani tartışma oluyorsa tartışma bile Hı -hı. diye. Biliyor muyuz yani, bilmiyorum ama evet, hani, çok genel Çok muğlak böyle üzerinden Geçerek konuşuluyor gibi geliyor bana Vekillerin önüne gelen ve e, Kamuya da açıklanan aslında bütçe Gösterilen bütçe e, Çok temel bazı kalemlerden oluşuyor Bunların alt Hı -hı. kalemleri e, Açılmıyor Yani hani çok şey olacak Belki e, bilmiyorum hani bu konuda Hep söylenir ama önemli bir gösterge e, Yani milli eğitimin e, Bütçesi e, işte yaklaşık 10 20 sayfayken yani 15'i, 20 sayfaymış ha, galiba. Hatta evet son son şey evet. Hı hı. Yani Milli Savunma bütçesine bakıyorsunuz 2,5 sayfa. Aynen, en son öyle evet. evet. En son durum buydu yani. Evet doğru. Ee, orada bir şey söz konusu. Yani e, Milli, milli Savunma'da çok çok genel ifadelerle çok kısa bir e, belirlenmesi söz konusu bütçeye ilişkin e, hususların Başka? Bunun nedenini hı hı. düşündüğümüz zaman yani ilk akla gelen şeyler işte şeydir hani milli sırlar milli güvenlik hı hı. gerekçeli olan sırlar aslında bu endekste buna dair de sorular var. Yani bir, bir konunun sır olması ya tabii ki hani güvenlik istihbarat bu konularda illaki sırlar olacak. Bu yolsuzluk riski en düşük ee, ...olan ülkelerde de muhakkak sırlar var. Hı hı. Ee, gizli kalması gereken ya da gizli tutulan şeyler var ama... ...bunları regüle eden bir takım kuralların olup olmaması önemli hı hı. olan. Türkiye'de idarelerin bakışına kalmış durumda. Ee, yani idare yani alt birimlerinin hı hı. kendi bakışına kalmış durumda. Ee, çeşitli diyelim ki kanunlarda yani savunma ile ilgili olarak değil yani eğitimle, sağlıkla ilgili şeyler de olabilir. Yani işte yani Sır teşkil edebilecek, gizli kalması gereken bilgilerin işte o bilgilere nasıl davranılacağı, o bilgilerle ilgili nasıl davranılacağına dair kurallar var. Ama o bilgileri belirleyen kurallar yok. Yani herhangi bir şey sır haline gelebiliyor. Hı hı. Ki işte Sayıştay denetçileri örneğin diyorlar ki erler için işte zorunlu askerlerin e, giyim kuşamı için e, yapılan ihale e, yani gizlilik e, gerekçesiyle gösterilmemiş kendilerine ihalenin işte dosyası. Hı hı hı. Yani bu ne kadar bir yani, gizlilik gerektirebilen bir şey. Yani birçok şey aslında gizlilik şemsiyesinin altına sokma e, gibi bir yaklaşımımız var. Yani Burada böyle bir tabii böyle bir özellikle. kültür var. Hani kendi tabii ki askeri yani savunma alanına e, özel tabii ki bir gizlilik e, var ama hani bunun... İşte bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Yani sivil denetimin olabilmesi gerekiyor. Ee, askerin ya da askerin demeyeyim yani savunma kurumlarının kendi içinde bunları düzenleyen e, hesap verebilir kuralların olması gerekiyor. Denetlenebilir kuralların olması gerekiyor. Bunların işlediğinden emin olmamız gerekiyor. Aslında burada şöyle şeyler de vardı, şöyle hususlar da vardı. Mesela e, bir takım uluslararası kurumlarla paylaşılan bilgiler hı hı. hani e, Türkiye'deki kamuoyuyla paylaşılmıyor yani. NATO'ya gönderiyorsunuz diyelim ki personelinizin sayısını, hani bunun gibi böyle e, çok temel bir çok şey yani. yani temel ha. bir e, veriyi çok da basit bir veri aslında hı. ve bunu kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz paylaşılmadı 2011 Ekim'ine kadar Ekim miydi Kasım mıydı tam e, şey değil hı hı. E, bir 2011'de bir de e, 2012'de e, iki kez bunu paylaştılar en son 2000 yılında işte bir paylaşılmış bu bilgi e, kamuoyuyla yani çok çok ilginç bir şey değil mi Yani hani ülkede bölünmedi çok <gülüyor> yani bu, e, hani detaylı bir şekilde asker sayıları verildi yani hani bizim için çok detaylı <gülüyor> böyle hani evet. toplam asker sayısı ee, yani hani NATO e, üye olmamız dolayısıyla filan hani bu e, uluslararası kurumlara verilmesi gereken bilgilerde Hani onların kaynaklarından edinebiliyordu bu bilgiler evet. ama e, ulusal e, alana yansımıyordu yani çok ilginç bir şekilde. Bunları Şimdi böyle artık düzenli bilebiliyoruz takip bunları. edebileceğimiz bir e, sistem yoktu. Yani sistem ayacak hani e, uluslararası Kaynaklarla o, e, başta evet. bahsettiğimiz hani Sipri gibi e, sütlerin kaynaklarına Hı -hı. bakarsanız e, şey yapabiliyoruz. Evet şimdi e, son birkaç dakikamız kalmış. İstersen burada da e, bundan sonra aslında e, hani indeksle yerimiz belli. Bundan sonra ne yapabiliriz? Bunu konuşalım birkaç dakika içinde de. E, raporda Uluslararası Şeffaflık Örgütü bir takım öneriler bir takım eylem önerileri Hı -hı. E, sıralamış. Ee, bunlar önemli. Bir yandan meclis üyelerine düşen görevler. Yani bunlar çok te temel şeyler. Ee, savunma sektörünün liderleri olan e, hem e, askeri liderler uh -huh. hem işte yürütme organlarının liderleri ne dair öneriler ve sivil toplum kuruluşlarına aynı zamanda da savunma konusunda e, faaliyet gösteren şirketlere ee, yani yolsuzluk. Bunlar temel olarak yolsuzluk konusunu bir Risk alanı olarak belirleyip hı hı. eğer bundan sorumluysa işte savunma sektöründeki liderlerin hani bu kendi alanlarında savunma alanlarında e, riskleri değerlendirecek bir yani değerlendirme yapması bunları minimize edecek bir irade göstermesi. Ee, bunun için çalışmalar yapması ee, meclis üyeleri e, yani halkın temsilcileri olarak e, yani bütçeden sorumlu kişiler olarak e, daha etkin e, daha fazla şeffaflık talep etmesi daha fazla hesap verebilirlik talep etmesi ve bu konunun peşine düşmesi bunu uh -huh. e, elindeki imkanları kullanması e, aynı zamanda sivil toplumda işte halkla e, bu kurumlar arasında da bir kanal oluşturarak e, yine daha fazla yani savunma politikalarını, bütçelerini ve işte faaliyetleri aktif olarak izlemesi öneriliyor. Tabii bunlar için çeşitli çeşitli yöntemler var. Yani Şirketlerinde aynı şekilde. Evet. Kendi ee, dikkatimiz gerekiyor. Böyle. Ayrıca Hı -hı. şirketleri de konuşmuş muyduk? Bilemiyorum. Konuşmadık galiba. Ama, evet. ama şirketlere ilişkin de bir yani savunma sanayinde. Ee, faaliyet gösteren şirketlere ilişkin de bir endeks vardı. Orada da aslında e, düşük çıkmıştı bizim e, şirketlerimizin, özel sektörümüzün de e, bu alandaki e, yani faaliyetleri yeterince şeffaf e, çıkmamıştı. E, burada kesmek zorundayız. E, çok teşekkür ediyoruz size evrim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Hoşçakalın, aydınlık günler. İyi günler, hoşçakalın.